Kişinin ellerinde kına olarak, sabah uyandığında ellerinde kına görmesinin ne, ne gibi bir anlamı vardır? Şimdi bu soru Dinişler Yüksek Kurulu'na da çok soruluyor. Özellikle hanım kardeşlerimiz bize bunu zaman zaman yazılı veya telefonda soruyorlar. Ellerin kınalı olarak uyanılmasının dini bir açıklaması yoktur. Çünkü konu dini değildir. Bu, bu tür konuları, Uzman tabiplere sormaları gerekir. Yani bizim bu, bu konuda dinen diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş bir hadis yok. Kur'an'da da bir ayet yoktur. E yapacağımız yorum nedir? Ayet ve hadise dayanmadığı için getireceğimiz tevil de e, hiçbir zaman isabetli olmaz. Bunun tıbbi olarak Dini bir husus değil, değil, medikal bir husus diyoruz, Tabii. sağlık hususu. Evet, dini bir husus değildir gereken yerlere, gereken e, doktora yani, danışılması gerekir. bu bunun tıbbi bir açıklaması olabilir. Belki tıp henüz ulaşmamıştı olabilir. Bilmiyorum yani ben bu konuyla ilgili olarak herhangi bir tabiple veya bir uzman doktorla konuşmadım. Ama konu dini değildir. Tıbbidir veyahut da başka bir alanda bir psikolog vesairede de sorulabilir. O çaresini orada aramalarını tavsiye ederiz.